Kehf suresi 49. ayette ise yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Vavdi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi ve yekulun ya veylatena ma li al-kitab la yughadiru saghiren ve la kabiren illa ahsaha ve vecdu ma amilu hadiran ve la yuzlimu rabbuka ahad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 Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Yine başka bir ayeti celile de Bakara Suresi 96. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve le tecidannahum ahrasa'n nasi ala hayatin ve minellezina eshreku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf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 yani bin yıl bile insan yaşasa, azaptan kurtulamayacaktır. Yine, Tegadun suresi 7. ayette, قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ ثُمَّا لَتُنَبْعُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ De ki, hayır, Rabbime and olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz. sonra,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 Ya eyühe nas in kuntum fi rayb min el ba'f fa inna halaknakum min turab Eyer sis yaratılma tekrar dirilme konusunda şüphede iseniz biriniz ki biz sizi topraktan yarattık Summe min nutfe sonra bir nutfeden Summe min alaka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 وأنبتت من كل زوج بهيج Yani sen yeryüzünü kuru, kup kuru görürsün. Ölü bir halde görürsün. Kışın gördüğümüz bir tablodur bu. Sen yeryüzünü toprağa çaplamış kup kuru görürsün. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت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 وَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُ Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri, mi, geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir.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 şu hadiste olduğu gibi Biliyorsunuz Cibril aleyhisselam insan Kıyafeti yani insan Kılığında Resulullah aleyhisselatü ve sellemin Yanına gelmişti Akbirni anil iman, anil islam, anil ihsan Vesair vesair vesair Sorular sordu En sonda Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü ve selleme şunu sordu Kale Fakbirni anil sa'ah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 Fitneleri sayarak dedi ki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Min hünn falath, la yakzna, yzar na şeya, vamin hünn fitne karihı sıfi, vaminha cigarun, vaminha kibar." Yani buyurduk ki Ali Satt ve Selam, onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şey bırakmaz. Yine onlardan öyle fitneler vardır ki,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 Her emziklinin emzirdiğini bıraktığını görürsünüz. وَتَدَعُ كُلُّ حَمْلِ حَمْلَهَا Her yüklünün insan olsun, hayvan olsun, yani her hamilenin düşük yaptığını görürsünüz. Yükünü bıraktığını görürsünüz. وَتَرَنَّاسَ <gülüyor> سُكَارَا Sen insanları sarhoş görürsün. وَمَا هُمْ بِسُكَارَا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 Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilir, çokça hatırlatılır. Bununla beraber, her gün, namazda Fatiha suresinde diyoruz ki, Mâlik-i yani, din gününün sahibi. Din gününden kasıt, kıyamet günüdür. Mahşer günüdür. Mâlik-i yani siz diyorsunuz ki,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 Günde kırk defa bunu hem nefsimize hatırlatıyoruz ve ikrar ediyoruz. İnfitar suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ Sen tekrar din gününün ne olduğunu biliyor musun? diye soruyor Allah Azza ve Celle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 Mesela kıyamet kıyametin isimlerinden bir tanesi de Es-Saa'a. es, es Rabbimiz Gafir Suresi 59. ayette buyuruyor ki la saaate a-tiyetun la raybe fîh Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur.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 Bununla delili Rum suresinin 56. ayetidir. Şöyle buyurulmakta, لَقَدْ لَبِيثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden diriltilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden,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 الدار الاخره الدار الاخره yani ahiret yurdu Ankebut suresi 64. ayette ve inneddaralakhirate lahiye lehial hayawan لو كانوا يعلمون ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur keşke bilmiş olsalardı Yine Allah azza ve celle Kur'an-ı Kerim'de Yawmat Tanad yani karşılıklı bağışıp çağırışma günü diye de isimlendirmiştir. Yawmut Tanad karşılıklı bağışıp çağırışma günü. Bunun da delili Rafir suresinin 32. ayetidir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, İni اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَتْ tanad. Gerçekten sizin için bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. Yedinci olarak isimlerden bir diğeri de, Darul Karar, yani kalıcı yurt manasında.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 Fasl yani hüküm günü. Delili i suresinin 21. ayetidir. Ha de yavmul yavmul faslillazi kuntum bihi tukezebun. İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Ve yine yavmul cemaa yani, يَوْمُ الجمع, Toplanma günü. Allah Azze ve Celle, Şura Suresi 7. Ayette şöyle buyuruyor. وَتُنْضِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَرَيْبَ Fi, La رَيْبَ Fi." Yani, asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutmak için buyurmaktadır. Ve bir diğer adı,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 Ve yine 11. olarak Yawmul Vaid. Yawmul Vaid yani tehdit günü. Tehdit günü. Yüce Rabbimiz Kahf suresi 20. ayette şöyle buyuruyor ve nufih fi's-sur zalika yawmul wa'id yawmul wa'id sura üfürülür işte bu tehdidin gerçekleştiği gündür 12'ncisi yawmul hulut yawmul hulut rabbimiz şöyle buyuruyor اِدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamın başladığı gündür. Yani ebedilik günü. Kaf Suresi 34. ayet. Ve yine, يَوْمُ الْخُرُوجِ Çıkış günü manasında, Kaf Suresi 42. ayette,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 hani biz gerçek manasında söylüyoruz el-vaka'a zaten bununla isimlendirilmiş bir sure de var Kur'an-ı Kerim'de o da vaka'a suresidir Rabbimiz Azze ve Celle orada buyuruyor اِذَا وَقَعَةِ الْوَاقِعَةِ kıyamet hadisesi meydana geldiği zaman bir diğer ismi 15. ismi ise el-haqqah el hakka yine bununla ilgili biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Yüce Rabbimiz "El hakka tu melhaka ve -mel diye buyurmaktadır. Mealen gerçekleşecek olan evet nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın yani kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani o günün adını Yüce Rabbimiz El-Hak'a diye de isimlendirmiştir. 16. ise Büyük felaket manasına gelen Et-Temmetul Kubra Et-Temmetul Kubra Nazihat Suresi 34. ayette Fe-ize ca-etüttemmetul Kubra Her şeyi üst eden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 Kulakları sağır eden o ses geldiğinde buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. 18. isim ise El Asife yani vakti gelen yaklaşan manasında El Azife. Yaklaşan yaklaştı Necm Suresi 57. ayette haber verilmekte.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 Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakat.